Adem kıssasını anlatan ayetlerde geçen şecere kelimesini ağaç olarak değil de tutku, ihtiras olarak ele alabilir miyiz? Ee, bu Nisa suresinin 65. ayetinde geçen şecere kelimesini de dikkate alarak orada fîmâ şecerâ beynehum thummelâ yecidû fi enfusînlâ Ya oh ne geçen. alakası var. Oradaki fiil oradaki <gülüyor> ismi karıştırıyor. O da birisi isimdir, birisi fiildir. Yani o öyle bir ses benzerliğinden hareketleleşiyor olur mu? Şecere yani ağaç dalları gibi aralarında çıkan problemler manasına gelir fiil olduğu zaman bu da şecere ağaç demektir. Dolayısıyla o ağaçtan başka bir anlam verilemez ona. Zaten bu, bu şundan yemeğin ifadesi var. Aranızda çıkan çık çıkan ihtilaflardan yemeğin ne demek olacak? Böyle bir şey yok yani. Evet.